bir anla değişir Bir numara yine modern sabahlar sevgi dinleyiciler. Hepinize günaydın. Günün gazetesine bakma zamanı geldi. Faiz 3 Voktal Demirci. <gülüyor> <gülüyor> Herkes alkışladıysa <gülüyor> efekt anlayışıyla yıllardır. <gülüyor> <gülüyor> Radyodaki yerini koruyan program. Vatandaşlar herhalde çok büyük torpille var. <gülüyor> Yukarıdan birilerini tanıyorlarmış. Ay. Efekt isteyenler buyursunlar. Bunu <gülüyor> mu Hayır! Ay, seneler sonra Jim ile de bir açıklama fırsatı verildi. Mi? Jim Riley Ailemi. Cemre var ya ya dün konuştuk ya astronot. Ha, astronot. Heykeli olan astronot. Bilmem kaç sene sonra herhalde ilk defa bir eee gazeteci bir bir, bir, bir, bir, bir bir aradı. Ben Jim Riley olsam He. Türk vatandaşlığına geçerdim yani. Adını da ne koyacaktın? Adımı Jim Gomez koyardım, <gülüyor> <gülüyor> yani. yani dünya Neil Armstrong'la yatıp kalkıyor. Ya. Herkes Neil Armstrong Cimrayli'yi tanıyan tek ülke biz değil miyiz yani? Evet ya. Cimrayli'yi ve Kıbrıs'ı tek ülke olarak. Bu Cimrayli'ye en büyük prestij yani. Heykeli başka yerde yok yani. Yok tabii canım. Öbür zaman. taraflarda gene Neil Armstrong arkasında düdük kadar heykelleri vardı. Burada koca heykeli var deniz kıyısında şahane manzaralı. Yok ama işte sormuşlar aramışlar heykeliniz denize atıldı sonra da denizden çıktı kolu da yok. Ne diyorsunuz demişler. <Gülüyor> Emeklilik maaşımı yatırmadılar primlerimi alamadım NASA'dan demiş. <Gülüyor> O kadar yaşlı değil canım. Değil mi o kadar? Kaç yaşındaydı? Derken der, yani derken... <gülüyor> yani kaç yılında çıktı ki bu adam? 70'te çıksa... hadi ben sana Belediye başkan adayı olsaydı ya. <gülüyor> çıksa dediğin uzaya mı? E tabi abi şimdi bu Neil 69'da çıktı. Ben hala hatırlamıyorum yani 70'ten sonra çıkan oldu mu? Ay e ne zaman çıkıldı Ay'a? Ay'da bir numara olmadığı için çıkılmıyor galiba. Bildiğim kadarıyla. Ya bu, büyük ama... taşlı sopalı kavga oldu korkudan çıkamıyoruz. Belki de ya. Ya insan en son ne zaman çıktığını hatırlamaz mı? Ben hatırlamıyorum mesela. 80'lerde falan çıkılmadı onu biliyorum. Apollo 13 gidemedi onu ha. biliyoruz ha, işte. Ha. Döndü döndü. Hatta ayın çevresinde dönderdiler. <gülüyor> Döndüler sonra dünya. En son ne zaman çıktık Ay'a bilen varsa sevgili dinleyicilerimiz hemen bizi bir bilgilendirsin. Telefonumuz 210 30 30. Şimdi yarın podcast'ı dinleyip de ben biliyordum ama arayamadım diyen bir sürü dinleyicimiz olacak bak. Yarım. 1997'de bu heykeli dikilmiş. Heh. Onu biliyoruz. Ondan sonra ee, demişler ki kolu da kırıktı demişler. Adamı üzmek için her Kırıkmıştı. şeyi he, bütün bilgileri vermişiz. Ne diyorsunuz falan demişler. Hakikaten Cemre şöyle demiş. Olur böyle şeyler vandalizm her yerde. Fezada buluşalım sevgiler. <gülüyor> Herhalde biraz, ailenin kafa güzel. Helde biraz yaşlanmış. E, Dedim ya. çıkmış olsa çıktığında bu adam nereden baksan 30 30, 30 olsa e, ekle üstüne af edersin 39'da 69. Ki 30 yaşında olmadığını da biliyorum. 75 yaşından aşağı değildir temiz. Ben dün daha doğrusu işte bu haberi konuştuğumuz gün NASA'nın sayfasına girdim. İyi yaptın Oktay senin o takipçiliğin. İnterneti amacı dışında kullanmana <gülüyor> sinir oluyorum. Hemen telefon geldi. Siz mi girdiniz Türkiye'den NASA'nın <gülüyor> sayfasına diye? Hayır. Bir astronot kadrosu var NASA'da. Hadi ya. <gülüyor> Sayfalarca. Ee, Üstelik abicim, şu anda aktif olarak astronot olanlar. Merkez astronot mu hepsi yoksa... Valilerde evet. var ya mesela... Türkiye'de 500 tane vali vardır nereden ya, baksana. Sürülen astronot mu olabilir? Yo, merkez valiliği diye bir şey var ya. Mesela bir, bir sürü de olabiliyor. Tamam işte açığa alınan astronot mu? Diyorsun? Merkeze çekiliyor bazı Merkeze astronot. Çekiliyor. Merkez dediğin de dünya. <gülüyor> <gülüyor> Aktifler işte uzaya yörüngeye gönderiliyor. Ee, onu isteyen çok astronot var canım. Astronot var ya dünyanın en ballı mesleği. Sabah gidiyor 9'da mesaisi başlıyor. Yarım Hı. saat bir yer çekimsiz ortam. Ondan sonra bir şeyi saydırıyorlar. Merkür, Venüs, Dünya'mlar. En son dünyalar. ne zaman gidildi uzaya abicim? Uzaya devamlı gidiliyor da. O zaman hocam uzaya gönderiyorlar ama. Ya zaman, artık insansızlığı ne da göndermeye insansız başlıyorlar. İnsansız gönderiyorlar yani gönderiyorlar. En son ne zaman gönderildi? Ya yok mu? Ay'a ne zaman çıktık en son bilen? Biz bilmiyoruz. Bir şey yapsınlar. kimse bilmiyor. Şey diyorlar. Açsınlar Google'ı baksınlar ya. Ay'a ne zaman çıktık derken bak ne güzel. Bütün insanlığı bir olarak düşünüp soruyoruz. Demek ki uzaylıların da böyle bir şeyi var ya. Dünya işte birleştirici özelliği dünya var dünya vatandaşı olarak herkesi birleştiren bir şey var demek ki bir ters, bir gelip de ters ters bir konuşsalar dünyalara karşı da bir şöyle İşte astronotluğun şeyi o dünyanın bütün ağırlığını üstlerinde taşıyorlar yani Bak. en ufak bir terbiyesizlik insanlar tarafından yapılmış terbiyesizliğin hesabı astronottan soruluyor Hakikaten öyleymiş. Ha, bu ay, arada heh, o astronotların bir, hakkında biraz araştırma yaptım. Aktif olarak hiçbir şey yapmamış bir sürü bankamatik astronotu var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Evren ben. Evren Bey hakim misiniz ay yolculuklarına? Ee, Valla bir miktar biliyorum herhalde. Biliyorsunuz. Ne zaman çıkıldı en son aya? 1973 diyebiliyorum. 73'te. Evet, şöyle Apollo programı 17, 18, 19 serileri iptal edilerek sonuncusu herhalde 16 idi. Yanlış hatırlamıyorsam. Baya hakim. <gülüyor> <gülüyor> Niye şey oldu? Kaset mi çıktı? Aslona ottanın kasetin. Popüleritesini yitirmiş Ay yolculukları. Bizde tabi benim yaşım o günleri hatırlayacak kadar fazla değil ama yani okuduğum gördüğüm kadarıyla. Siz nereden biliyorsunuz Evren Bey? Ve ilgili ilginiz var bunun? Evet, Belgeseller vardı. Tom Hanks'in dizisi vardı. TRT'de Belki izlemişsinizdir bundan birkaç yıl önce. Sıfa Apollo seri sanatı onlar izlemiş. Doğru. Ha, oradan demek. 17 18 19 iptal. Evet. 16'da çıktık yine bir numara yok diye kapattı. En 16, evet. 73 mü dedin? Tabii tabii. Benim... 1973 insanlı. daha sonra galiba Ruslar bir araç göndermiş olabilir ama yine yani insanlı son 73 diyebilirim. Ha. Çok iyisiniz ya çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz Eryan Bey. Büyük, Büyük sevaba girdiniz sabah sabah. <gülüyor> İşleriniz yolunda gitsin inşallah hadi bakalım hayırlısı olsun. <gülüyor> Olacak sağ olun. görüşmek üzere. ne kadar bak iyi dilekte göndermek de çok zevkliymiş. İlla Arkadan. bir hediye vereceğiz diye bir şey yok. Öyle yapalım ya yani, insanların ona ihtiyacı var yani. İşiniz gücünüz yolunda gitsin çocuğum hadi bakalım. Aslansın koçsun denilme ihtiyacı olan dinleyicilerimiz varsa da bu sabah arayabilirler bizi. Onların moralini de düzeltelim. Hakikaten böyle bir hizmet sunalım ya. Şarkı, türkü çalıyoruz sabah sabah. Mesela önemli sunumu olan vardır. iş görüşmesi olan vardır. Biraz aslansın koça ihtiyacı olan varsa arasın. Hı. Üçümüz. Moral macını düzeltip şey yapalım ya. İhtiyacı olan varsa sevgili dinleyiciler. Hakikaten bugüne kadar niye aklımıza gelmedi ya? Şarkı çalarak gaza getireceğimizi zannediyorduk. Aslansın koçsun hizmetini şu anda yani güzel böyle bir... Bugün şey de yapalım. Aslansın koçsun diye... Çok güzel olurdu Açık çek. Açık çek modern sabahlardan. Telefonumuz 2130. Hatta dinleyiciye karşılıksız çek. Aslansın koçsun için aramıştım derseniz... Hemen yiyoruz. <gülüyor> dinleyiciye <gülüyor> karşılıksız <gülüyor> çek. <gülüyor> şimdi bak... Bak şimdi... Yalnız çok enteresan değil mi? Çok enteresan. 1970 yılı yine benim doğumdan yalnız, hemen önce. Ne çok... Ne çok aslansın koçsun ihtiyacı varmış. Günaydın efendim. <gülüyor> Nazar değdi, Nazarları. Nazar O işte kem gözler nasıl nazarı telefonda kadar, sirayet ediyor lazer, yani. lazer lazerdeydi. Ne kadar acı bir şey yalnız ya. 73'te çıktıktan sonra bir espirisi olmadığı anlaşıldığı için gidilmedi diye bir şey oldu. bakalım Oktay diyor. Günaydın bu. efendim. Günaydın. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslansın koçsun beyim bana. Ne oldu? Kimsin siz iken onun bir önerelim. Yani Emine, bir buçuk yaşında kızım var. Kaç yaşında? Bir buçuk yaşında. Allah bağışlasın. Aman ne güzel. Adı Aşırı, ne? Adı Cansu. Cansu. Cansu. Maşallah. Su damlası gibi. Evet, nedir nedir tatlı. derdiniz şimdi Emine Hanım? Ya ben şimdi. E... 10 sene oldu otudan mezun oluyordu. Şimdi Ankara Üniversitesi'nden master'a başladım. Bahs başladınız. Aa ne güzel. Ee, ak akşamları hiç uyumayan bir kızım. Gündüzleri sürekli bana yapışık bir kızım var. Ve benim akademik kariyer yapma gibi bir hayalim var. Yapabilir miyim? Hangi bölümde olduğuna bağlı? Hangi bölümdesiniz? Analitik kimya. Ama yaparsınız Aa. canım. Analitik. Siz bir kere anasınız ya. Analy Analy mi? Anasınız kim ya? ya. Sizden iyi yapacak kim var? Emine Hanım elinizin <gülüyor> şey, kiri e analitik kimya. Litik, litik kısmını bir yorumlasak. Ne kısmını? Litik yani... mi? Ama, onu ama şöyle litik. Emine Hanım şöyle düşünün onu. Gündüzleri size yapışan bir kızınız var. Geceleri uyumayan bunun yanında da bir akademi hayatınızı devam etti mi? Bu kadar işi aynı anda eş zamanlı götürebiliyorsanız bunu neden yapıyorsunuz siz? Hakikaten bir de gece uyumamak sizin için en büyük avantaj sınıftaki herkes uyurken siz bir taraftan çocuğu ...bir buçuk yaşında ne olacak? Yani artık e, emzirme derdi yok, bir şey derdi yok. Siz evet. onu emzirin. Emine hafta... emziriyor musunuz? <gülüyor> Hayır emzirmiyoruz. İşte hata orada Emine Hanım onu emzirin. O Ama emerkel, artık siz... artık nasıl Başlatacaksınız bir daha. Tekrardan <gülüyor> başlayacaksınız. <gülüyor> Bu da analitik bir problem sanırım Yani, yani, yani bir problem yok. Bir de şöyle bir şey var artık master'da siz öğrenciliğinizin üstünden 10 yıl geçmiş. Biraz böyle öğrenci ülkeliğinin üstünüzden atmış olmanız lazım. Ben Ya kesinlikle attım. Çok bakış açım da de değişti. Zaten son, artık böyle ileride hoca olma şeyiyle bakıyorum da. Son dönemde ben onu fark ettim. Hakikaten öğrenciyken insan böyle hala liseli mantığıyla takılıyor da artık karşınızdaki öğretmenlerin de insan olduğunu hatırlayın nasıl diğer insanlarla iletişim haline geçiyorsanız Öğretmenlerle de öyle konuşabilirsiniz. Tıkandığınız anda anayım ben dersiniz ya. Anayım, anayım ben evet. Eminem, Emine Hanım hangi aşamadasınız? Ya şimdi işte ilk dönem bitti. ikinci dönem e, seminer vereceğim. Tez konumuz hazırlanacak. Dersleri, dersleri bitirdiniz mi dersleri? Yok dersler bitmedi. Aşırı çalışmam lazım işte 10 senara verince. Şimdi Emine Hanım ben size içiniz rahat olsun. Siz evet. o master öğrencilerinden en az 10 yaş büyük değil misiniz? <gülüyor> evet evet. Çoluk çocuk bunu hallediyorsa sizin gibi bir tarafta ailesini en güzel şekilde idame ettiren, kocasını <gülüyor> e, en üstünde tutan, bir evi çekip çeviren bir ananın bunu yapamama ihtimalini ben düşünmüyorum. Rica ederim Emine Hanım. Size çok... Ay, ben şimdi okula gidiyorum. Dövüyorum şimdi arabayla geriye. Kilit bir cümle evet. daha söyleyeyim size Emine Hanım. Yarın öbür gün bir hocayla konuşacağım. Kusura bakmayın da ben askerlikten kaçmak için master yapanlardan değilim. Yani biz burada bu işi ilim için, bilim için yapıyoruz diyerek de sınıftaki birkaç kişiyi omuzlarınızın üstünde atıp ayaklarınızın altına getirebilirsiniz. Hakikaten de çok kolay şeyler bunlar. Derste mesela hoca bana kızarsa falan anarım ben diye Emine söyleyeyim. Hanım <gülüyor> Böğrünüze vurun onu derken. Emine böyle. Hanım şunu düşünün. Orada sizinle birlikte oturan herkes yüksek lisans yapmayı hedefliyor. Siz evet. hoca olmayı hedefliyorsunuz. Evet, hoca evet, olmayı. Evet. Emine Hanım okuyorsunuz ya. Oh, sizde süper, böyle süper. moleküler düzeyde yanmadan falan bahsediliyor mu? İşte ne bileyim o şunla buluştu oksijenle birleşti yanıyor Biz falan filan biraz böyle falan. E, kemometri falan yapıyoruz Heh. Yani Heh. daha çok matematik Şu matematik kemometri falan. Kemometri. Bir Ya kemometri yaparsınız bir gün mercimek köftesi yaparsınız <gülüyor> Hiç şey yapmayın elden hazırlayıp götürün Orada yanmadan bahsedilince siz yine sınıfın ortasına fırlayın Orada moleküller yanıyor benim ciğerlerim yanıyor diye Amayim ben diye bağırın Bir de size son bir iyilik Kaç yaşında çocuğunuz? Bir, bir bu buçuk Adı bir. neydi? Cansu Cansu Cansu, Cansu hanım Size tatlı bir sürpriz. Cansu'nun tüm eğitim, eğitim masrafının, masrafının <gülüyor> Fahir Öğünç üstleniyor. Üstleniyor. Hadi bakalım buyur buradan yer. Aa Fahir mi üstleniyor? E de, evet. Aa, benim tamam bak en büyük buyurum özüm. onu ben. Anayım ben diye indikileceğim karşısına. Çünkü çocukların modern sabahlarda çocukların eğitim masrafını üstlenen <gülüyor> kadro Fahir veya e Bu arada bence bir gün Cansu'yu da okula götürün Emine Hanım. Evet onu götüreceğim çok etkili olur. Çok tatlı çünkü bizim bölümde vardı bir hamile kız hakikaten gözdesiydi bölümün ya tıkır tıkır götürürsünüz işlerinizi bir ara verdi, her şeye çalışacağınız diye bir şey yok doğurdu geldi herkes soruyor ne yapıyor ufaklık falan diye hakikaten çok popüler olursunuz yani kesinlikle ya harikasınız o Emine Hanım hiç gerek yoktu ya. vallahi biz aramanıza aslansınız koçsunuz <Gülüyor> süper süper Bunlar... bence devam edin harika fıstık sizin böyle. için hiç merak etmeyin <Gülüyor> Emine Hanım çok kolay gelsin diyoruz ve sizi dakikalarca ayakta alkışlıyoruz Aa, profesör Emine hoca hoca diyeceğim birazcık, şöyle, birazcık İngilizce birazcık da istiyorum Böyle, come on emine iken emine falan yaparsan çok sevinirim onu bir sonraki programda yapalım descends <gülüyor> <isterseniz>. ya <gülüyor> birazcık birazcık <gülüyor> yes weekend diyelim istarsın yes weekend <gülüyor> yes weekend <can. gülüyor> yes weekend yes weekend yes, <gülüyor> we <can>. varsınız harikasınız, <gülüyor> harikasınız. çıkalım <Hoşçakalın>. güle güle <gülüyor> güle, güle. öbür gün Alin kimya okursa hmm. Ondan ben şey yaptım özellikle Daha, gaz verdim. Eğer çocuğun mi? derse ihtiyacı olur falan o noktada çocuğu sürersin sen. Emine Hanım'a hemen yarın diplomasını verecektim. <gülüyor> <gülüyor> Hocalık diploması üstelik öyle bir şey var mı bilmiyorum da. Hemen. Oh, Aa, ne oh. kadar güzel ya kendimi çok Vallahi iyi bak, hissediyorum şu ben resmen var ya ne kadar bugün sevap işledik ya Ama... böyle iyilik yap iyilik yap iyilik yap iyilik yap çünkü bizim programın felsefesi belli what goes around comes around umarım Emine'nin de hoşuna gitmiştir bu what goes around comes around yani döner dolaşır sana gelir Emine günaydın efendim Günaydın. Kimle Aa, bir başka hefende? sanatçımız. Evet. Ee, ben İlkiz. İlkiz Hanım. Ee, İlkiz. Emine Hanım'a e, go for it demek için aradım. Hani İlkiz'in tekrar tutuyor ya. İşte gerçek iyi kalpli dinleyicileri <gülüyor> mesela. İyi kalpli. Herkes arkasını. Çünkü ben de iki çocuğumla şu anda otüde doktora bitirmeye çalışıyorum. Tezimi yazmaya uğraşıyorum. Analar kendini akademiye demek verdi. Bir çocukla... E ne oluyor? Master, master iki, iki çocukla, doktora. Tabi. Yani master için bir çocuk, doktora için iki çocuk Acaba gerekiyor. böyle bir terapi grubu falan mı kursak İlkiz Hanım? Yani siz hakikaten başarmışsınız, yapmışsınız bunu. Böyle bir acaba Emine Hanım, İlkiz Hanım, işte biraz sonra arayacak akademide ak ak ak ak <gülüyor> çalışan <gülüyor> Var daha, var daha. Böyle aklını peynir ekmekle yemiş anneler. Ben Aman olur mu canım, olur mu? Nasıl oluyor <gülüyor> İlkiz Hanım? Sizin e, bir şeyiniz var mıdır? Go for it Emine'ye. Ee, yok bu kadar. Yani iyi yolda devam etsin, bırakmasın, test etmesin diyeceğim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Go for it diyen dinleyeceğiz. İşte iyi kalpli insanlar diye boşuna söylemiyoruz hakikaten de. Şey de diyebilirdik Emine Hanım'a Don't stop go for it. <gülüyor> Veya one minute. <gülüyor> one minute en evet, güzel iyi geziyesi ola İsterseniz reklamlarla coşalım. Şu noktadan sonra yapabileceğimiz Hiç başka bir şey, bir şey yok. yok. Doğru. Herkes çünkü... gazını aldı. Bütün <gülüyor> analar Emine Hanım'ın e, nezdinde bence gereken gazı aldılar. Bravo. Başka gaza ihtiyacı olan varsa programımız ona kadar devam ediyor. Düşünsün, taşınsın. Ama son çare olarak ben bunu kendim yapamıyorum. Modern sabahların gazına ite. Sadece biz değil sonra dinleyiciler de destek veriyorlar. Onu biliyoruz. O yüzden çekinmeden arayabilirler bizi. Reklamlarla coşuyoruz ardından devam. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın Günay ay, ay, ay, dın. <gülüyor> Hop gün PTT diyerek devam ediyoruz modern sabahları buyursunlar efendim. Şimdi Deniz ile Hüsnü Şenlendirici cephesinde son bir gelişme var onu da vereyim. <gülüyor> Bu laf göndermişti ya davada. Herkes aynı şeyi söylüyor ama yani Nazire Şenlendirici'nin ah ah ah diye Bunu söylemeye yok. Ee, çok kırılmıştı Deniz Seki. Ee, sorguda sakın benim adımı okumasın diye laf gönderdiğinde. Kırılmıştı dediğin bozulmuştu. Bozulmuştu. Ama şövalyelikte de böyle değil midir? Ya? Yani esas beklenen Deniz Seki değil. Hepsini ben çekiyordum onun falan. Demesidir ama nerede? Adamın. Hem de klarneti var. Klarnetle çekiyordum böyle. <gülüyor> Güzel enstrüman. Neyse üst dün gece katıldığı programda Deniz Seki'nin Sahici adlı şarkısı söylenirken ağla. Ağla ağla ağla. Sonra da demişler eşekten bad düşmüş trip gibi oldum demiş. <gülüyor> Vallahi betribe girmiş. Eşekten düşmüş gibi oldum. Hanfendi ile bir daha barışır mıyız bilmem. Bu konuyu hanfendiye sorun. Hanfendi de... dedi orada ikinci hanfendi Nazire Şenlendirici mi? Yok canım ikinci <gülüyor> Onu, Ona sorun çünkü onun bedduaları ve şeyleri tutuyor. Tabii canım doğru. Aslında hanfendi ben Deniz 8 zannediyordum. diyordum. Diğ ikinci ilk Deniz 8. Yani çünkü hanfendi Nazire Hanım, Nazire Hanım'ın onayı olursa çünkü ahı kaldırdığı noktada serbestliğe ulaşacaklar. Böylece mutlu çiftimiz tekrar eski günlerine ve eski performanslarına dönecekler. Boşantılar mısınız? Hiç no, neş neş. Nein. Hazır eşlandırıcı konusu açanınca İngilizce'ye dönüyoruz. Nedense. Ay, Washington Post yazarı David Ignatius. Kimdi bu? Tatar David. Tatar David? Washington. Hayır şey işte ya o şey, one, minute. one Minute David. Hayır One Minute değil. Yemeğe gideceğiz David. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğe gideceğiz diyen Davos benzeri forum Brüksel toplantılarının da moderatörlüğü verilmiş. Tartışılmazsek ismi. Evet. Rating yapıyor diye herhalde. Bilmiyorum ki. Yine Brüksel'de panele Türkiye'de davet edilmiş. Türkiye'den üst düzey yetkililer de davet edilmiş. Nerede ee, onu söyle Davos işte, mu? Brüksel'de. Ha Brüksel'e. Daha da Brüksel'e gidersek. 22 Mart'ta Brüksel'de böyle bir toplantı olacak ve aynı moderatör yine bir oturumu yönetecek. Bakalım. O zaman tok karnına otursun da olay olmasın. ha valla ondan sonra dayak falan yer bu sefer ya. Zaten öğleden sonrayı vermişler program olarak. Ay şimdi adımı şey çevirmesinler ya kum torbasına. Niye? Popüler olmak isteyen herkes yani sadece Türkiye'den değil dünya siyasetinden de insan. Dur ben şuna bir laf sokayım nasıl şey yapıyordu falan. Bu Erdoğan'ın görüntülerini izleyip izleyip el kolu yapmaya başlayınca böyle iteceğim falan diyerek. Mesela şey varsa Berlusconi falan o da el kol yani İtalyan Çok adam. Eli el kolu kuvvetli adamdır yani. Doğru ama bence orada tehlike oturumdaki konuşmacıların değil de espri yapması David Ignatus'un espri yapması bu konuyla ilgili işte o çok yavan olur. Böyle bir şeyler yaparsa bakalım ne olacak? Türkiye katılacak mı, katılmayacak mı? Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz ama takip edelim. Buyurun. Heyyo demek istiyorum size çünkü neden? Heyyo diyorum. Bugün ilk İl cemre, İl cemre düştü mü faal? cemre düştü. Nereye düştü? İl cemre daha cemre öncesi daha güzeldi havalar. Sis oluşuyor zaten ya. T-shirtlerle geziyorduk. Ya, hala üstünde t-shirt var. Stüdyonun sıcak muhafazasıyla Hı -hı. bunu gerçekleştireceğim. Dışarısı güzel. Hiç yalan olmasın. Birazdan süper olacak. E, bugün Bahar'ın müjdedisi e, ilk Cemre havaya düştü. İkincisi ne zaman düşüyor? Hastaya... Bugün doğan çocuklara Cemre ismi. Kullanılıyor mu Cemre ismi? Tabii ki kullanılıyor. Tabi canım. Çok güzel. Cemre kız olursa Cemre, erkek olursa Emre. Aa, çok güzel esinler. <gülüyor> ya, ben Fiyans... ben Hayır, hakikaten program çok güzel... Yeni yeni hizmetlere başladı. <gülüyor> Çocuk isimleri. Bir de çorba belirleyebilirsen çok güzel olacak Fahir. Günün çorbası. Soğan çorbası bugün. Sizlere soğan çorbası yaptıracağım. Şahane. Keşke başka bir çorbası söz Fahir. Bütün tadım kost. Yapan çok güzel yapıyor. Gel bir gün bizde ye. Soğan çorbası mı? Aa, bir gün bizde ye. O. Gel bir gün biz de bizde ye. Yoklar. <gülüyor> Durumun yok senin bu hafta böyle dolaştığın <gülüyor> şimdi Şimdi haftaya tabii. bir sırf... de bir tane daha kız ismi söyleyeyim mi? Geçen gün aklıma geldi. canım. Keşke Ali'ne koyseydik. Neşe. Aa süper çok ya. Çok güzelsin. Neşe. Aklınızda olsun sevgi dinleyiciler. Şu anda çocuk bekleyen varsa aa Neşeyi de bir tarafa yazalım desin. Neşe ismi güzeldir. Bir de Nüket. Nüket de güzel. Bir. Bak ileride çok randıman alırlar bu isimlere dikkat diyoruz. Nüket. Nüket. Nüket. Yazışı zor. Ben kendi, kendi içimde bir hesaplaşma yaptım <gülüyor> Şimdi haftaya suya düşüyor Üçüncüsü de Ahanda ondan bir 10 gün sonra da 5 Mart'ta, 5 Mart'ta Toprağa düşecek ee, Önce hava sonra su sonra toprağa düşecek 7 gün değil miydi ya bunlar 7 gün hmm. arayla Düşmüyor muydu e, i̇şte 26 haftaya... Şubat Şubat 28 ya cüce Şubat hmm. Yani <gülüyor> yani 26 Şubat olunca 2 iki günde ikinci 28 5 de Mart'tan ekleriz 2 artı 5 eşittir 7 tam sonuç Bunların bir takvime göre düşmesi biraz garip değil mi yani kafaya göre mi düştün Düşsünler. Bundan sonra bir şey de görmedim. Ben şimdi hala düştü. Anlamadım bu Cemre'nin nasıl düştüğünü. Nerede gözlemleniyor rastataneler mi, bileyim, mi? Gözlemlenmiyor Gözcüğü. canım. İşte belli tarihler var. O tarihte düştüğünü düşünüyorsun. Farz ediyoruz. Farz ediyorsun abi. misal, ya. temsil misal. Böyle düşünün. Bir tane, bütün benim çok önemli haberim var. Vermek zorundayım. Ee, biliyorsunuz... Ben de bir Levent Kırcalık yapabilir miyim? Yap bakayım. En son yapama en son son. En son son onu yap. Tamam mı? Cemre'nin düşmesi mi doların düşmesi mi? <gülüyor> <gülüyor> Lan dolar oldu. 1.708 işte o yüzden yani He, tamam oradan şeyi yakadı, ben işte kafa gitti kafa bak gideyim. diyorsun ya, Levent Kırca esprilerinin sonunda bir şeyleri açıklaması daha komik olacak <gülüyor> açıklama zorunluğu <gülüyor> varmış i̇şte. hayır ama unuttu Fahir biraz unutmuş da ondan Tabii. uzak Kırca. kalınca ben bir hafta Levent Kırca'dan uzak kalayım hemen o dünya onu ifrazatı atıyor ay geçen gün Can Dündar'a konuk olmuş Fahir çok önemli haberim var biliyorum ama Levent Kırca hani ne yapıyor nasıl seçim şeyini yürütüyor falan ben radyoda, radyo'da geçmiştik dedim. ya dinledim mi? Hmm. Kirli çamaşır getirmiş falan Don falan getirsin. Seni bıraktıktan sonra işte salı gecesi. Hmm. E hiç bunlardan bana bahsetmiyorsunuz ya. Aranızda neler neler konuşuyorsunuz. Hiç bizi muhabbetin dışında bırakıyorsunuz. Zaten biz bir Ege ile buluşmuştuk. Sonra beni eve bıraktım. <gülüyor> Beraber soğan çorbası içtik. Şimdi aya ne zaman çıkıldı en son? 73. 16 16 16.70.973. Yani doğumumdan hemen önce. Ben doğduktan sonra bir Allah'ın kulu çıkabilmiş değil. Neden? Bu da düşünün. Bir kenarda düşünün, aklınızda bulunsun. Şimdi e, İzmir'de, Ege'ciğim sizin memlekette üstün yeteneklilerin eğitim gördüğü bir yer var. Benim işte okuduğum okuduğum. Bilim okum, ve Sanat Merkezi. Bilim ve Sanat Merkezi'nde okuduğunu evet, benden. Bornova Bilim ve Sanat Merkezi'nde okuduğunu hatırlıyorum ben de. E, şimdi burada çocuklar üzerinde inceleme yapıldı. İnceleme neticesini veriyorum. Benim i̇nceleme. her tarafım şeylerle doludur ya. yine İğne delikleriyle dolu. İnceleme, i̇nceleme, inceleme, ilaçlar falan. Üstünüzde ne deneyler yapıldı? Of of of. Ben bir ara şeydim yani. Biyan bir ara. Biyo. Şöyle diyeyim de ne kadar eski olduğu da ortaya çıksın incelemelerin. Şu ayağı yiyordum. Şu a. Vay be. Oğlum. Öyle bir şey. Radyoaktif etkim zaman içinde azaldı. Şimdi inceleme neticesinde geç yaşta. Bakın yanlış anlaşılma olmasın. Genç demiyorum. Geç yaşta ebeveynlerin, anne ve baba olanların, çocuklarının bir numara oldukları ortaya çıktı yaşıtlarına göre daha zeki pırıl pırıl su damlası gibi e, efendime söyleyeyim e, yani yaşıtları mesela düşün biz ne, siz mesela neyiz biz yaşıtız değil mi biz yaşıt değiliz Fahir yaşıtız yaşıtız biz, yaşıtız biz. <gülüyor> tamam yaşıtız, <gülüyor> biz yaşıtız çünkü biz senin doğum gününden sonra doğduk <gülüyor> en, en birinci kim en, en birinci her alanda sensin evet en birinci benim olduğum ortaya çıktı <gülüyor> e, iyi eğitimli ailelerin çocuklarında da, da zekasilisinde yani. Sen kaç annen kaç yaşındaydı sen doğduğunda? Annem 45 yaşındaydı beni doğurduğunda. Babam 50 yaşındaydı beni doğurduğunda. Çünkü babam aynı zamanda ebeydi. Ebeydi işte. Ben yarışma şansım yok. Evet yani Şimdi konu... yarışma şansı olduğunu zannetmiyorum. Ee... Varsa bir baba yiğit, anne ve babada bir tıp mucizesi varsa o çocuklarında da bir zeka mucizesi ee, Yani o oldu. mucizenin de bir meyve olarak karşımıza çıkması tüm kardeşlerinden meyve... de daha zekiysin. Tabii Hayır. ki. Tabi. yani doktor olanlar var, e, akademisyen olanlar ha. var. Onlar arasında bir numara. Pırlanta gibi. Pırlanta ya 9 senede bitirerek en birinci. Zaten ve hiç ama dikkat Hayır, bu kadar. hiç gitmeden. Fire <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu kadar zeki olduğu için öyle 9 sene sürmüş. Yani normal üniversiteye adapte olamamış. Yani ben çünkü bir olsun şeyi sorun çünkü herkes bakıyorum yaşıtlarıma herkes böyle yani şu anda görmüyor dinleyicilerimiz ama gösteriyorum yani. seviyesi Seviyesini ve ben böyle yani. E yani seviyesi yüksek seviyesi yüksek yani sevgili dinleyiciler annesi 46 ve üstü olan varsa doğum anında bizi arasın onu da bir zekasına bakalım. Fail aynı dilden konuşabiliyorlar mı diye. Telefonumuz 210 30 30. Benim annem beni doğurduğunda 46 yaşındaydı diyen dinleyicimiz varsa bir öğrenelim. Ankara'da kaç tane e, tıp mucizesi var bunu da bilelim. Tıp mucizesi, tıp değil. mucizesi. Ankara'da kaç tane fairden daha akıllı var? onu bir onu bir ortaya çıkaralım şu araştırmaya göre. Tıp bebek fahir. Ay çok hoşuma gitti. Bütün enstitülerin girişine resimlerimin asılmasını istiyorum. <gülüyor> ne enstitüsü. Orada şey mi yapacağız? <gülüyor> Böyle göstereceğim. Herkesi göstereceğim. <gülüyor> Kendini göstersen. <gülüyor> Kim ya şey olacak? Hocam. Tebrik ediyoruz bir kez Hakikaten daha Teşekkür ederim, ederim, ederim ya. Yani çocuklar bu tabii ki yani bu bana bu benim tercihim değil tabii ki. Daha doğrusu bu benim ilk tercihimdi. İlk tercihime girdim. <gülüyor> Ama bu bana lütfedilmiş artık bahşedilmiş. Yani... Ama bu yani sana bir hediye mi yoksa omuzlarına yüklenen bir yük mü? Onu da yani, Anlamak zor hakikaten Küçücük yaşımdan itibaren bu yükü omuzlarımda Daha bak şu kadar çıktım Güdük kadardım hep bunlarla uğraşırdım Ama yani hakikaten senin için üzülüyorum ya. Hep en iyi En, hep en önde en zeki Bunlar seni Zor. rendelemedi mi çocukken ya? Yani, <gülüyor> rende <gülüyor> rendelemedi <gülüyor> mi? Muhammed <gülüyor> <gülüyor> yani sen arkadaşları sokaklarda koşarken sen en iyi olmak için evde oturup çalışıyordun. Zaten fahir. Çalışmıyordun. Fahir zaten çocukken mesela sokakta oynarken hep kendinden büyüklerle oynarmıştı. Hep. Hepmişti. Hep böyleymişti. Hayatın benim Roma ya. ya. Hiç yaşadın mı yani? Çocukluğumu Çocukluğu yaşayamadım. Çocukluğumu yaşayamadım. Adam gibi şöyle bir koşabildin mi rahat rahat. Koşamadım. Herkes koşarken ben orada araba kullanıyordum. Efendim ben söyleyeyim. Süt satıyordum. Süt adam. satıyordum. Bunlar. Çünkü küçük yaşta ticari zekam da gelişkindi. <gülüyor> <gülüyor> ticari zekamın Zaten gelişkindi. Zaten <gülüyor> annesi de hakikaten çok değerli bir insan. Onun ne kadar olgun olduğunu bildiğinden sokaktan nasıl çağırıyordu Fahir seni <gülüyor> Bugüne kadar ben <gülüyor> adımı duymuştum yok. <gülüyor> Ve ben o kazandığım paralarla anneme burma bilezikler aldım. Bravo vefae. Genç yaşta annemin o kolu, kolu kalkmıyordu. Kadının kolu çıkmış ya. Fire 11 yaşındayken en son aldığı tırabzan kadın kadıncağızın kolu çıkmış. Fires Ben daha küçücük çocuk. El sallayamamış diye çağırmak yani zorunda kaldı. Ah bu arada Ay, baktık hakikaten neler, 46 neler, neler? yaşında olan dinleyicimiz yok var. O, Ankara'da tek Ankara'da tek her mumuneri. şehre zaten bir tane iki tane kedir ben Ankara'nın nazarlıyım ya göz bebeğiyim yani öyle düşünün siz o zaman şey yapalım bütün enstitülerde <gülüyor> senin fotoğrafını asalım <sapın. gülüyor> Enstitülere ve akademilere Bravo spor akademilerine de asabilir miyiz şu anda bizi dinlerken herhalde hı. E, koltuğu sarsılan mos moralan birisi daha var Onda altın çizelim. Herhalde Emrah halıcı. Haa. En zeki insan olarak olayım. Ankara'da herkese ben... kabul ettiği bir şeydi. Bilmiyoruz tabii kaç yaşındaydı annesi doğduğunda ama herhalde yani. tıp mucizesi belki çok zeki ama tıp mucizesi değil. Artık Ankara'nın ben... en zeki insanı olarak Hayır. Fahir Övünç. Ya yani ben şu anda açık çekimi de veriyorum. Artık Zeka Vakfı'nın başına kimin geçeceği. Çünkü... Sen doğum kayıtlarınla git. Bugüne tıp kadar hep Test sonuçlarıyla gitmeye çalıştık İşte böyle çözdük falan diyerek Ama doğum kayıtlarıyla gitmemiz lazım yani. Bir de elinde bilimsel bir şey mi var yani. ya Hayır. O bilimsel raporları alacaksın Nereden söylediysen bu araçlama Ondan nüfus cüzdanı Güzel gideceksin annenin de nüfus cüzdanı Tabi canım Gerekirse anneni de götür <gülüyor> Tekne kazıntısı belgeni de gö götürürüm tabii. O benim ilk aldığım ilk teşekkür belgem odur. Tekne kazıntısı Ondan belge. sonra bugüne kadar kapısından giremediğimiz Zeka Vakfı'nda <gülüyor> iki tane hemen bizim koltuğumuzda hazır Oktay'la herhalde. Tabii o, canım. Bu arada bir tavsiye daha vereyim. İstersen böyle değerli bulduğun belgeleri de götürebilirsin. Kafa karıştı mesela stiker. <gülüyor> Stiker'ın <'ün gülüyor> da o nüfus arasına. Tekne kazıntısı belgesinin arasına koy. Rektörlüğe de çıkalım. Çıkalım. Gerekirse rektörlüğe kadar çıkarım. Ot otobüslerine binemez yazısını sildirelim. Ot F o, otobüslere kendi fotoğrafımı mı istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Efendim <gülüyor> otobüslere fotoğraflar. Fatih <gülüyor> senin otobüslere bilme hakkın olursa bizim de olur mu? Şimdi tabii ki öncelikle benim e, biraz alıştırma yapmam lazım. Ondan sonra tabii içeriği ele geçirdikten sonra otobüsleri adeta şey gibi kullanacağız ya. Mesela bir yere gideceksin senin. Tak bir otobüse telefon. Şeyde işim var. Almanya'ya mı gidiyorum ben Efendim, mesela? Kursa gideceksin. Göte <gülüyor> Enstitü'ye gitmek istiyorum. Efendim telefon edeceksin. Oradan otobüs gelecek seni alacak. Göte enstitüye götürecek ve orada bekleyecek. Hayır çok dilerim ama şu anda telefonlarımız çalmaya başladı. Hadi canım. O ondan değildir ya. O şeydir. Ee, başka Hayır, birisine. Galiba senden daha zekisi çıktı. Annesi 45 yaş üstü olanlar varsa. Yok ben onu şey yapmıyorum. Onu ispatlanmadıkça Emrah'ın alıcı arıyor musun? <gülüyor> i̇şte eğer Emrah'ın alıcını arıyor. Valla gerçekleşti. Şu anda yayında telefon bağlandı. Günaydın Arat. efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Günaydın Arda ben. Arda. Arda... Evet. Arda... Kaç yaşındasınız Arda Bey? Aa, teşekkür ederim. iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Arda Bey kaç yaşındasınız? Ee, ben 36. 36 yaşındayım. 35'ten 36'ya 30... geçiyorum evet. Aynı kuşaktasınız Fahri'le. Anneniz kaç yaşındaydı sizi doğurduğunda? 38 yaşındaydı. Yalan söylüyor. <gülüyor> Yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor ben bu adamı biliyorum tanıyorum ben evet, bunu ya Evet evet ben hep küçüklüğünden bahsettiniz Fahir'in Evet evet ben onu küçükten tanırım O hep ikinciydi birinci diye anlatıyor kendisini ama Siz böyle bir yerde mi toplanıyordunuz annesi yaşlı, kendi doğanlar diye böyle bir grup evet. mu vardı? Evet evet 13 yaşında mıydı Arda Bey gerçekten anneniz doğum yaptığında? Şöyle, ben 48 annem ya. ha, 48 yaşındaydı <gülüyor> 48 yaş. Demek ki ya. Mahallede sütleri satan sizdiniz Paraları alan Fahir'di Aynen öyle diyebiliriz Yalnız şöyle bir durum var Ben Fahir'den zeki oldum Hep e, zaten aşikardı Yalnız benim annem <gülüyor> ya. Beni doğuran kişi değildi Yani ben yapay zeka dediğiniz <gülüyor> Beni evlat edinmişler Ah Haa, onu bilmiyoruz şimdi. Öyle ha. mi? Tabii canım evlat edinildi. Ben biliyorum, ben bu adam tanıyorum bu. Bu Aynen. sürünüyordu, bunu sürünürken aldı aile, <gülüyor> otomatikman yani. ve Otomatik Zeki, mi? Evet. Zeki yazdırdılar evet. sizi. Hocam, zeki evet, yazdırdılar evet. size Evet evet evet zeki yazdı ama öyle de oldum yani Peki Arda Bey tebrik Peki. ediyoruz sizi Bundan Teşekkür. sonra yalakalıklarımız tamamen size Estağfurullah estağfurullah çok İyi teşekkürler. programlar Teşekkür sana. Güle, güle, güle. Yalnız ben inanamadım ya Annesi doğurduğunda 13 yaşındaydı <gülüyor> Ortaya bir Oğlum, 13 mucizesi attı Telah edilmeyen rakama nasıl ulaştı <gülüyor> Benim kafalar Ben ona çok inandım ya Öyle Başka bir şeyler söyledi ama ben öyle olduğunu düşünüyorum Bu adam sahtekerdir ben böyle çıkacağım <gülüyor> E şimdi muallakta kaldık ona Yok bu şey ya bu evlat edinme otomatikman. Biyoloji... Evlat edinme de sayılır Fahir. Biyolojik anne sayılmaz. Sayılmaz. O zaman Nilüfer'in <gülüyor> kızı bir numara. Müfteri misin sen Fahir? Müferitim ben. Sen Nilüfer'i <gülüyor> niye karıştırıyorsun ya? ya? Bir o eksikti. Herkes konuşuluyor. Nilüfer niye konuşulmuyor? <gülüyor> İyi o zaman. <gülüyor> Herkes sustun Nilüfer konuşacak. Bravo. Fahir hadi gene yırttım. Güzel bir Nilüfer şarkısıyla veda edelim bu saate. Sevgili Nizar birazdan haberleri alacağız. Haberlerden sonra da Ankara'nın en zeki insanlarına kapılarımız açık. Faili tahtından indirebileceğini düşünenler arayabilirler bizi. Gerekirse biz panoramanın kendisini vereceğiz. O derece iddialı konuşuyoruz. Günaydın. Günay günaydın ay ay günaydın. Koştar bileziklerimi çaldılar diyerek başlıyoruz yeni bir bölüme buyursunlar efendim. Şimdi Obama'nın ayakları kaç numara? Her şeyini biliyorsunuz ayak numarasını biliyor muydunuz? Blackberry kullandığını, modelini falan onları biliyoruz doğru ayak numarası. Tahminde bulunmak istiyorum ben canım. Bak bugüne şimdi, kadar uyguladığı politikalara bakarak boyuna kadar. Obama, Obama uzun mu? Obama uzun mu? Uzun canım. Uzun ince. Sırım gibi delikanlı. Yani yeni yanında uzun duruyordur da belki o kadar uzun değildir. O kadar uzun değil. 1.80 küsür diyorum ben. O zaman 43. Egeciğim kendi ayaklarınla karıştırıyorsun. Ben tahminde bulunmak istiyorum. Bir şey istiyorum. soracağım. Çok evet. radikal bir tahmin olacak bu. Tahminden önce. Söyle. Benim ayaklarım küçük mü? Küçük. Bir göster bakayım canlı yayında. Ya, ayakkabıdan anlaşılmaz. Bir göstersen ya. Bak. Yok ayakkabıdan anlaşılmaz. Çıkar onu. Çıkarayım mı? Çıkar çıkar. Çıkar bakayım ben. Normal erkek ayağı dediğin, erkek ayağı dediğin 42'den yani başlar. 45'ten başlaması lazım. Hakikaten erkek ayağı. Kim boydu ki? 45. Ayağın, evet yani. yani erkek gibi erkek, adam gibi adam. <Gülüyor> İlk üstüne koy bakayım kaldır bakayım. Ayy, dur bir saniye ya bir şey daha ben yapabilir miyim? Ben de çıkaracağım da. Vallahi ben beni bozmaz da. Eger sana kadar var fahir, ayakkabısını çıkarıyoruz. Bir dakika bir dakika. Da. Ah, şimdi ben de çıkardım ha. <gülüyor> Getir bakayım şöyle. Bir öpüştürün bakayım ayakları. Değdirmesek yan yana tutsak olur. 3 <gülüyor> gün önce değiştirdim hadi ya. 3 gün önce <gülüyor> mi? Aa, bizim ayaklarımız aynı. Aa, benim bir parmak böyle biraz. Bir parmak biraz. büyük ya. Benim ayaklarım hakikaten küçük galiba. Evet küçük abicim. Ama e, esas küçüklüğü değil de biçimsizliğiyle <gülüyor> ön planda. İçe basıyor. İçe. Küçük <gülüyor> parmağım başka. Toplama toplam parmağım. ayak hakikaten ya. Evet. Bütün dünya ayaklarından bir parmak var yani. Evet, Oktay sen söylüyordun. Ay, ayak mı çıkarmamı istiyorsunuz. <gülüyor> Herkes soyunuyor. Senin orada ayak çıkarmanı istiyorum. <gülüyor> Bence en az 45. 40, en az 45. En az 45. Nasıl en az 45 ya? Zaten baş, Başkanlık için 45 numara gerekiyor minimum. İşte tamam aynı şeyi söylüyorduk fayr. <gülüyor> <gülüyor> Obama şimdi Kaçmış? bu Shakil onu küçülmüş ayakkabılarından imzalı bir tanesini hediye etmiş. Küçülmüş <gülüyor> ayakkabı dediğin Shakil Onil. Büyümeye devam mı ediyor? E ediyor abi adam durdurak bilmiyor ki 61 numara ayakları varmış varmıştı Şakil'in 61 numara ayak diye bir şey yok. Amerikan sisteminde zaten onlarla falan gidiyor. İşte onun tekabülü olan 15 adı. numara mı gidiyor ayakları? Ne 15'i ne 20'si Egecim 61 numara işte ee, tekabül ediyor. Orada da Obama kendi ayaklarını çıkar koy. Orada da her şey ortaya çıksın. 46 numara ayakları var palet gibi. O, o, o, o, 40, 40, bir de mil olduğunu düşün bunun. <gülüyor> evet hakikaten. İnç, Amerika'da. Bir de inçle çarp. İnçle <gülüyor> çarp. 150 numara <gülüyor> ayakları var. Vay Maşallah var. 46 numara ayaklarıyla. Bir de ben kendi ayaklarıma büyük derim diye şey yapmış. Demiş, e ee, demişler Obama senden büyük Şakil var. <gülüyor> Ondan sonra bir orada tabii protokol esprisiyle millet yerlere yiy ama çok güzel ayakları var. Yemin ediyorum bu kadar zarif. Yani Versace'nin ayaklarından güzel mi? öyle bir karşılaştırma. Yemin ediyorum güzel. Benim ayaklarım da güzel ama ilk yani kez bu, bak bunu, bunu kabul sen ediyorum. Sen bir söylüyorsan hakikaten güzel ayağı var demek. Ya yani öp de başına koy. Yani çünkü o senin ayakları. Senin ellerin, ayakların çok biçimlidir. Evet. Yani ben çünkü ele, ayağın biçimine çok önem veririm. Özellikle M kadında. Michelle Obama'nın ayakları nasılmış? Ben şimdi <gülüyor> onu merak ettim bak. <gülüyor> Michelle Obama'nın ayakları var ya çok güzel, çok güzelmiş. Şimdi 46 numara ayaklarıyla yine e, gündeme damgasını vurdu. Herkes güldü kırıldı geçildi. Önemli değil tamam bu Amerika'dan vereceğimiz ilk haber. Kadında ben büyük ayak severim. Ya bak o zaman Funda'ya sen <gülüyor> şey yapsana. Funda'nın 42 numara ayakları Hadi var. E, Biz ayakkabı değiştirelim onunla. 42 büyük mü ya kadın için? Yo. Nasıl değil ya biz bir an anketör Kadın yapmıştık. adam demek ya. E zaten da kadın adam. Maşallah sırık gibi en boyu var. Hem de kalın bir adam. Kalın ya. bir kadın adam. Kalın kadın adam. Vallahi 42 numara ayak kadın da ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söylüyorum. İyi. Buna şaşırdığımızda yeterince şaşırdığımızda bir başka haberi geçebiliriz. Gayrim meşgul problemleri adlı köşemize hoş geldiniz her şeyden Hemen bir başlayalım bir şey hocam. Gayrim meşgul problem... onun için hazırladığımız özel... Müziği girelim mi? Onu girelim çünkü çok uğraştık. Gayrı Gayrı meşrul Gayrı Gayrı meşgul Gayrı meşgul Gayrı meşgul Gayrı meşgul Gayrı meşgul Gayrı meşgul Gayrı meşgul Gayrı meşgul Gayrı meşgul Abi Olkay biraz bir iyi hazırlanılmamış gördüm ben, kadarıyla. Anladığım ben kadarıyla acele mi geldin? <gülüyor> dosyayı hazırlamaktan ben <beri>, dosyanın <gülüyor> da böyle bir bir sayfa A4'ün yarısı. O ama VAL dosyası da önemli biliyorsun. <gülüyor> i̇şte ona çalışam. O dosyaları vava çevirmen gerekiyordu. Gayri meşgul problemlerinde bu hafta <gülüyor> Bu hafta Rus milyarderin başına gelen üzücü olaydan bahsedeceğiz. Geçmiş Hangisi? Abramovich Yok, Prokhorov. Aa başka mı mi varmış? Tabii canım. Ne bir ismi? Prokhorov mu? Prokhorov. gibi. Şimdi, evet. Ee, evet Oktay. Bir villa satın almak istemiş. Hepimiz istiyoruz o Oktay. Doğru. Sadece o değil, biz daha. Hatta bugün şey, şans ney var? Şans yöncesi var bugün çekilişler. Şans var. topu var hangi? Şans, şans? yöncesi bugün 15... Milyon lira falan civarı bir şey veriyor Hadi ya süper Ben kimsenin aklına da bunu sokmak istemiyorum Ama bir düşünün isterseniz Temiz para Vallahi bu evde alınır bakıyorum şöyle bir kaba bir hesapla Alınır Yeri güzel mi? Yeri çok güzel havuzu var heykeller var Heykeller e önemli değil. Ben yaptırırım onları tente zaten. Tente var ya evin dışında tente. <gülüyor> Şahane bir şey. Tente nereden baksan yaptırmaya kalksan 600-700 milyon şimdi. Hazır olması çok güzel bir şey. Çok güzel valla. Bülbünan'da banker Edmond Safran'ın evi. Ev demeye de dünyanın en pahalı evi yani. Öyle galetten bir ev değil. Ne de, saray yavrusu. <gülüyor> Yavru yavrası. Villa Leopolda. Villa Leopolda. satın Tabii o kadar para verince bir de isim koymak lazım. Ben kimlik Doğru. bile çıkartırım o villaya be. Ben sticker çıkartırım. <gülüyor> Mevkul evet. hale getiririm. <gülüyor> Stikersiz giremezler. Doğru. Sıkırsız girilmez benim zaten. Çünkü değeri 850 milyon TL. Yani 500 milyon dolar civarında bir şey. Küsüratları da varsa çok önemli değil yani. Ne yapıyormuş bak kendi kendine. Evin çok özel... <gülüyor> şeyleri Çok var. özel özellikleri Çok güzel. Ama Bütün Çin marketlere dolmuş duraklarına falan yakınmış. <gülüyor> Malkon'da Çin varmış da onu kendi kendine suluyormuş. Çukuran barda da var aynı. Aynısı bir de ama önünden dolmuşlar geçiyor. Sen kapıdan çıkıyorsun ve dolmuş, dolmuş kapında. Yani dolmuş, durağın şeysini önüne koymuşlar. Bir yani. de 3 ayrı yani güzelgahın dolmuş oradan geçiyormuş. O yüzden çok rahat. Bir, bir de da yakın. Telefonla taksi geliyormuş. Yani daha doğrusu evin içinde varmış <gülüyor> taksi düğmesi. Oradan çağırıyormuş. En önemli özelliği. Güzel. Ve bir özelliğin daha söyleyeyim. Villa Leopolda, Leopolda meydanla yakın olduğu için orada mesela gece acıktığın zaman gidiyorsun kokoreç falan yiyorsun o evet. meydanda. Çok güzel bir imkanım var. Her yer kapalı olsa. Böyle avantajları olan bu dünyanın en pahalı evinin değeri 500 milyon dolar. Bunu satın almak istemiş Prokhorov. Ee, Kaçar mı Safra'dan. canım öyle ev? Ondan sonra demiş ki ben bunu alıyorum. Ben mi size biraz kapor ödeyim. Ha, ne alıyorsun demişler. <gülüyor> ne kadar kapora vermiş. 100 milyon. Obama %10 falan vermiş. 50 milyon vermiş. 39 milyon dolar kapor ödemiş. Güzel. İyi. Güzel. Doğrusunu yapmış. 39 milyon doları. Oğlum o gayrimeşgul emlakçı ne güzeldir ya. %2 alıyor desek. Oh oh maşallah. Ben de şey düşünün 500 milyon dolarlık evde. Evet canım. 1 milyon dolar bile indirsen fiyatı çok güzel para değil mi ya? 1 milyon dolar için 40 taklatmaz mısın pazarlık serisi? Bu senin? arada ben nasıl atarım? Neler neler yaparım? belki hemen <gülüyor> şakır şakır oynarım yani. Çimler kendinizi sularken. Siz evi satan mı yoksa satın alan mı yoksa arada o indirimi alacak Aracan. olan kişi misiniz? İndirim aslında böyle durumlarda indirim sağlayıp alabilirsen ne güzel olur. Negotiator tipi bir şey mi? Evet negosiyasyon nego ve navigator eve ben götüreceğim sağa dön diyerek. İşte ona emlakçı deniyor galiba zaten. <gülüyor> Şimdi 39 milyon doları anladığım kadarıyla yatırmış. yatırmış. Ee, i̇nternetten mi yatırdı? Nereden yatırdı artık? Nasıl bir günde nasıl çekti bu paraları hiç aklım ermiyor. Ondan sonra vazgeçmiş. Ev almakta. Ev değil, villa Leopolda. O da almaktan vazgeçmiş. Kapora yanar, otomatik. Kapora mi? yanmış abi, yanar abi. 39 <gülüyor> milyon dolar yanmış ve Rus iş adamı da mahkemeye başvurmuş. Kararım vicahiye <gülüyor> çevirmişsin. <gülüyor> ne canım kapora yanar yani? Ya şimdi sen normalde bunu bilmen lazım yani. Ee, kapora sistemi böyle bir sistemdir. 39 milyon dolar da yatırsan, 50 lira da yatırsan, sistem aynı sistemdir, hiç değişmez. Vallahi koparıyoruz. Baştan düşünseymiş. İşte nasıl servet düşmanı isek kapıra yarar. bugün bayram edelim. Arkada kapora yandı bayramları. O kapora kimde kalıyor ya? Ee, ev ev sahibine kalıyor. Ev, sahibinde kalırsan. ev sahibine verilmiyor ki kapora dediğin şey. Kime veriliyor? Emlakçıya verilmiyor mu? Emlakçıya da verilse ev sahibinin hakkı vardır. Göz hakkı denir ona. <gülüyor> Daha doğrusu emlakçının aldığı göz hakkı. Aa öyle bir şey herhalde yüzde iki ne olacak başka mı? Bir sürü hakkı. şey olursa nazar demesin diye çünkü emlakçıların nazarı değerler. Çünkü çok görüyorlar kendileri her zaman olamıyorlar. E tabi orada ev satılıyor. Ay bir tane de ben alsam bir tane de ben alsam diye diye o göz hakkı. E, %2 verilir derler. Gayle evet. meşgul problemlerinde bu hafta kapora problemine değinmiş. Kapora sorunu. Önümüzdeki hafta, hafta, hafta yine Ölümüzdeki aynı da. gün ve aynı saatte bir başka SSK probleme e, Önümüzdeki hafta aynı <gülüyor> gün ve saatte SSK primlerinin <gülüyor> ne kadar olduğu Erken ve yemeklilik. K ödemeleriyle ilgili konuya değinmek üzere. Hoşçakalın. Gayre gayre meşgul problemleri gayre meşgul gayre meşgul gayre meşgul gayre gayre meşgul gayrı meşgul problemleri gayre gayre meşgul gayre meşgul, meşgul problemleri. problemleri günaydın günay ay ay dın, dın, dın, dın. günay ay ay ay Epa, Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Buyursunlar efendim. İlcisin yaklaşıyor! Ortay sen de bu helikopter efektini güzel yapıyorsun diye yerli yersiz yapıyorsun evet. ya. Ben çok seviyorum helikopter efekti yapmayı. Ama çok güzel. Hani sinemanın şeyinde de var ya. Önce bir helikopter şeysi geliyor. tut Dolce mi? Dolce yani Dolce Digital Systems. İnternet siteleri mi Ben Dolce sitelerine takılıyorum. <gülüyor> şimdi arkadaşlar çok önemli bir şey. Yeşil arkadaşlar deme Fahir ya ne güzel ya. Her zaman, zaman demedik arkadaşlar. Gözüm mi diyeyim? laflar ediyorsun hiçbirine sesimizi çıkarmadık ama arkadaşlar da deme ya. Arkadaşlar desen kardeşler, arkadaşlar. Ee, şimdi, Gençler de. Genç arkadaşım 2009'da. Şimdi gelin e, tamam, bir şeyle. genç arkadaşlarım 2009 1996 senesine gittiğimizde hmm. Koanziye adlı 7 yaşındaki bir iblis eee tamam, Çinliydi. Koanziye'nin adını nereden biliyorum bilin bakalım. Nereden biliyorsun abi? Kodiyon'dan. Hadi canım. tabi. Nereden biliyorsun abi? <gülüyor> Önce çocuklar, ilk çocuklar falan diye böyle bir köşesi var. Hmm. Mucit çocukları falan gösteriyor mesela işte senin çok sevdiğin neydi o? Mono mu, board mu, neydi onun adı? Ne mono board be? Şey kayak yapıyorsun ya tek. Snowboard. Snowboard. Anladım, mono. mono değil mi ya? Öyle tek kayak Mono life'in mono diyor. Hayır yok su kayan da mono deniyor. Evet, mı? doğru. İşte ha. mesela snowboard'u icat eden çocuk bu cismi bulan çocuk. Mu çocuk mu icat etmiş snowboard'u? Hep onlar hep çocuklar. Her şey zaten çocuklar şey yaparlar. Önce çocuklar için. Ali Nama daha çok biliyor değil mi senin? Çünkü gündüz sen izlemiyorsun bazen geç gidiyorsun evi mesela. Ya tabii Bu, biraz nasıl, öne nasıl, geçmiş hakim, oluyor ben Neyse ki artık kayıt kayıt özelliğimiz var. <gülüyor> Hepsi kaydedi 1996 senesinde Koanzi Y adlı 7 yaşındaki iblis Çinli çocuk e, parlak ve görkemli bir güzelliği olan bir kuyruklu yıldız keşfetti. Nasıl onu keşfediyorlar? Ben şimdi bana teleskop alsan, en güzelini alsan ...o milyar yıldız arasında... ...ulan bunu da keşfetmişlerdi... ...sin hiç uğraşmayın falan diye... ...her seferinde onun literatürü var herhalde... Ya ...şu de... noktada bir yıldız buldum... ...onu zaten bulmuşlar... ...Konisi Y'den çocuk zaten... ...gördüğü şeyler etkilenen de... ...keşfettiğini nasıl anlamış... ...zaten keşfetmemiş... ...ya ben keşfettim falan diye çıkınca... ...iki bilim adamı tarafından... ...daha önce keşfedildiği ortaya çıkmış... ...o da baya bir bozulmuş... ...ama 96 senesinde 7 yaşında... ...sene oldu 2009... ...kaç sene geçti... 13 sene geçti 20 yaşına geldi yeni bir tane ee, o zamandan beri hırs yapmış gözü teleskoptan ayrılmamış. Evet abicim bir tane bir yeşil bir şey yaklaşıyor ne olduğu konusunda kimsenin bir fikri yok. Yeşil mişik. Yeşil mişik saz mişik ee, yaklaşıyor. Marduk mu? Yani Marduk mu? Mar Marduk neydi ya? Kuruk i̇şte 2012'de gelecek ya. <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki <gülüyor> hesabımlara yani göre. Ne kadar zamanda geliyormuş bu? Valla ben sana söyleyeyim acayip bir hızla geliyormuş. 2012'ye doğru burada olur diyorlar. 2012 tam 2012'de burada oluyor anladım kardeşim. Çünkü bir 2010'da falan bir yerde durur bir ara verir. He. O bir bir şey yapar, bir durur. Ondan sonra devam eder tekrar bu tarafa doğru. Benim bloğa birisi şey yazmıştı. He? Pasaportumu uzatacaktım. 2011'den fazlasını uzatmam boşuna masraf olmasın diye. Vallahi doğru düşünmüş ya. Ben yani de ona göre Marduk'tan korkanlar hakikaten ona göre şey yapıyorlar. Marduk'tan. Mesela kork uzun vadeli işlere girebilirsiniz rahat rahat. Tabii canım. 4 senelik plan yapan var ya. Kredi mi çekelim diyorsun öyle Ege? Tabii çekin canım. 2012'den sonra resetlenecek. <gülüyor> e i̇yi o zaman canım. Ben güzel ev kredisine çakayım şimdi bir ben tane. Ben burada oturuyordum ya falan dersin. Nereden? Yukarıdan mı? <gülüyor> Abi, e belge belge kalmayacak canım. Öyle büyük bir manyetik şey. Bütün dijital bilgileri silecek. Ben öyle para puldu değilim öyle de. Öyle mi? Ben de dünyanın sonu gelecek falan diye düşündüm. Dünyanın sonu öyle gelir herhalde ya şu anda. Dünyanın sonu geldiğinde bizim kafamıza göktaşı gelmesine gerek yok. Benim bütün 3 sezon Dexter, 2 sezon Mad Men. Ondan sonra 5 sezon şey, Fringe. Sedaller, yok Fringe daha 1. sezonu bitmedi. Lost'un Lost. sonunu tabii Lost şiş olacak. olacak. Lost bitecek. Sonra şey 5 sezon işte 6 Feet Under. Hepsini sildikten sonra ben ne anladım? Aman. Sayısız albüm. Hiçbir şey arama. Benim için dünyanın sonudur o. Onları başka bir şekilde kaydedelim. Mesela bu bilgileri hani geç defter tutarız kasa deftere tutarız. Orada yazarız. Ben güzel güzel tutarım arkadaş. Altyazıları print alt edip oradan okuyacağım e Söz uçar yazı kalır Ege'cim. yazıları sen bir kenara yaz. Onları güzel bir şekilde okuyacağım seyrediyormuş hocam. gibi artık hayal gücünün de şeyini kuvvetlendirmen lazım. Ali ne de anlatırım. Zamanında biz böyle okumuyorduk, izliyorduk falan diye. O yüzden bu yeşil bir şey. Gomet diyorlar buna. Gomet, gomet mi? Gomet mi? mi? Turhan e, Gomet. gomet. <gülüyor> İngiltere'de oturma izni almış Turhan Büyüğü Gomet. Dünya vatandaşı olmaya mı geliyormuş bu cism? Ha, vallahi bir de bu arada yeşil şey... miymiş hakikaten. Ne biçim yeşil Ye, yeşil abi böyle şey gibi bak nasıl söyleyeyim sana? Kivi gibi ya, kivi gibi bir şey. Ha, yani şimdi tam... anladım. Yeşil deyince bu güzel oldu. <gülüyor> ben hiç daha önce yeşil bir şey gördük mü ya? Yeşil gezegen mi? Cümlenizi bir daha düşünmeyin. Yeşil gezegene, yeşil uzay cismi gördük mü daha önce? Biz yok görmedik. Ben daha zaten 4. gün uzay cismi <gülüyor> görmedim ya. Senin düğün sırasında Mars dünyaya en yakındı. Bütün gece tekleden baktım. Mars bütün yıldızlara bir süre, süre bakınca. Mu? Hayır, Mars'ın en yakın olduğu zaman. Evet, evet. Uzun uzun baktığın zaman bütün gezegenler kırmızı kırmızı görünüyordu zaten. O senin gözlerinde kan oturmuştu da o yüzden egecim. En güzel danslara katılamadım şeye bakmaktan. Ay çay. tabak gibiydi. Ay ön plandaydı o gecede onun. Evet, işte o. Ne güzel. Anı, Ay tabak gibiydi. Mars kıpkırmızıydı. <gülüyor> Vay be. Hiç bir gezegen göremedik hastalığıyla. Bazen Venüs'ü görücü gibi oluyorum. Bazen Venüs'ü <gülüyor> hayal ediyorum. İçimi bir tatlı huzur kaplıyor. Şimdi bu e, çocuğun değişine göre diyor ki bunu yaşlı gözler göremez. Gencecik pırıl pırıl gözler görebilir. Sadece genç olanlar. Demek ki değişeşir. çevresini oluşturmuş Kunis'i. Ee, yaşlı gözlerle bakmıyoruz. Yani nasacılar çünkü gözden kaçırmışlar. Böyle hiç öyle bir şey geliyor gidiyor falan diye değil. Bunu biraz daha dikkatlice bakmak lazım. Gözlerini ee, kısıp bakman <gülüyor> lazımmış. İsticamla. He. Tamam doğru isteyeceğim teknolojisi. Saç spreyi sıkmak gerekiyormuş. Teleskopun önünde şifresi çözülüyormuş. Eğer bakmazsan tu <gülüyor> tuvaletten çıkıyormuş. Ya o da hala devam ediyor değil mi? Bir zamanlar e, Sinebeş'i izleyebilmek için böyle bir şey vardı. Yöntem vardı Artık diye. kalmadı ki şifreli. şifreli Şifre kalmadı. diye bir şey kalmadı bir ya. Bir de tuvaletten çıkan bir şey vardı ya. Aynı program inandırmıştı bizi. Tuvaletten, tuvaletten dedin Evet ten... mi? Evet. Şey, e, Alafranga tuvaletten çıkan bir canavar varmıştı falan diye. ...görüntülendi diye. Onun adı neydi? Bir garip bir adı vardı. Bilmiyorum. Hatırlıyor musun? Da, benim zamanında anneannemin bir arkadaşı vardı böyle. Bu tip konularla ilgilenen falan. <gülüyor> ben küçücük çocuktum. Kafama işlemiş. Cinci Ali diye, ha yok, Cin Ali diye bir adam varmış. Ben o zamana kadar Cin Ali şeylerde biliyordum. Topacı ile biliyordum. Topacı ile biliyordum. Topacı ile biliyordum. Berber fili biliyordum falan. Cin Ali'nin özelliği de bir ortama girdiği zaman hmm. ışıkları yakıp söndürmüş. Bu kadar korkunç bir ayrıntı eklenir mi ya? Yani ışığın yanıp sönmesi şey senin... o kadar çok gerçekleşen bir şey ki. Orada... Ömrüm şeyde geçti ya ampullere bakarak yanıp sönüyor, ürküyorsun. Hakikaten korkunç. cineli girdiği ortamı domine ederdi. Böyle anlatsaydı daha iyi olurdu? <gülüyor> öyle anlatsaydı ben de onun bir gün balkondaki bütün çiçeklerini tahta sopayla kesmiştim. Tahta sopayla kesmek. kesmek. Öyle benim balkonda yollamışlardı. Ne diye? Ne bileyim öyle takılsın diye çocuk herhalde. Böyle uzun uzun şeyler vardı. Lak lak lak diye hepsine böyle kılıç falan diye. Nasıl bir <gülüyor> hayal dünyasına saptıysam. Ah yavrum. İyi olmuş ama. Umacının Piş, nesiymiş Cineli? Sordun mu onu? Umacının şeyiymiş. Oğluymuş yani. işte. Umacının oğluymuş. Evet yazıyor. bir cisim yaklaşıyor önüm Yaklaştığında görürüz canım Yani bu da yaklaşıyor diye ben onun stresine gelmem Marduk geldiği zaman da sefa gelsin Hoş gelsin başımın üstünde yeri var Bizde... Yapacak bir şeyimiz de yok Başka gezegene gitme durumumuz ha, var Sanki mı? imkanım var da gidemiyorum Ben burada arabanın taksidini zor ödüyorum Ben öbür gezegenin şeyini nasıl ödeyeceğim ya Allah Allah Burada kaç tane çocuk okutuyoruz biz Sayısı da Oktay 5'i buldu yani. 5'i buldun mu sen? 5'i buldu balda. Ben Fahir bilmiyorum. Toprak oldun sen. <gülüyor> Eğitim gönüllüsü. Vallahi billahi. Bu arada arkadaşlarım, e, genç arkadaşlarım 2009. Şimdi e, erken bulamak istemiyoruz ya. Istemeyiz tabii. i̇stemeyiz tabii. Bunu zeka oyunuyla bilmem neyle, efendime söyleyeyim bulmaca, sudoku falan fıstıkla alakası yok. Örgü öreceksin arkadaşım. Örgü ördüğün zaman %40 oranında riski... E ekarte etmiş oluyorsun. Kafa devamlı çalışıyor örgü örerken sayıyorsun değil mi örgüde? Sayma yok. bir noktadan sonra saymazsın sen öyle sayan teyze gördün mü? Ne bileyim ben. Şakır şakır işler diye. vallahi el otomasyona almıştı. Ama ters mi düz mü falan bunları bilme. Ya o, otomatiğe bağlılıyorsan o, o ters, şey yapar. O ters düz o işin magazin tarafı ya. Ben yani onu, bir aroşede var o ters. Ben düz. seyrettim dün süper magazin diye bir program <gülüyor> vardı. Orada aroşanın son çapkınlıkları var. O en ön planda çıkan şey oldu. Çok kullanılan bir yöntem değilmiş düz ben ters düz ben sordum. Neymişti? Yani, en popüler yani, bu dönemde en popüler ne? Selanik mi? Düz ve ilmek. Poroşa, Selanik. Ondan sonra elte küstü. Bir de ne vardı? Bir şey daha vardı. İki Benim annem, anneannem de örmüyordu. Bürge bir atkıya başladı. Bitiremedi. Biz çıkmaya Evliliğini başladığımızda başın... 10. yıl dönümünde verecek bana onu biliyorum. Hiçbir şeyi örülürken görmedim. Yani o nasıl oluyor? Aa, nasıl, nasıl? Şimdi önce... Makine ben lazım. mesela şeye de özeniyordum. Misafirliğe gittiğimizde görüyordum. Böyle birisi kollarına geçiriyor çileyi. Çile. Öbürü fışına, şey yapıyor. Top doluyor. yapıyor mesela. O şeyin topa dönüşmesi çok güzeldi. O teknoloji de kalmadı. Ben yakından takip ediyorum. Şimdi bir, bir gün gelin bize. Güzel bizi size bir demo yapalım. dediğin <gülüyor> de Didem yapsın makineyle beraber. Oktay'ın bütün kazaklarını Didem örüyor. Maşallah. Biliyoruz canım onlar yani bir taraftan özeniyorum bir taraftan da merak ediyorum. Sen mesela sen Örüyorum çok güzel örer sen halıcılık okumuş bir <gülüyor> <gülüyor> Güzel halı dokurum. Ben sana söyleyeyim yani ya benim, benim yapamayacağım işlerden biri örgü. Hani şey öyle kadınsı falan olduğundan değil. Burada hepimize şiş verseler falan. Ben onu beceremem. Neden abicim? Ben sabırsızlık var bende. Bak o değil. O... Böyle büyük büyük atar birisi böyle. Sen mesela onu küçük küçük uğraşacak adamsın yani. Oktay da becerebileceğini zannetmiyorum. Ben, becer... ben beceremem zaten. Sabırsızlıktan da değil de şeyden. Kendini vermemek. Ne şimdi bu <gülüyor> Bir de araya bir espri sıkıştırır. orada kalır. Ben binlerce yıldır devam eden örgü tekniklerini daha da basitleştirmenin yolu bunu böyle böyle yapıyorum bir anda çekerek şey yapacağım diye onu düğüm yaparım ama sen <gülüyor> diye şey yaparsın Fahire güzel bir makine alalım o var o kadar zevkli ki pedallı falan oyun oynar gibi ya kilim mi dokutacaksın bana hayır canım, her şeyi yapabiliyorsun abi sadece kilim makine dediğim şey ya dikiş makinesi böyle oh, hem pen, küçük bir şey soracağım hmm. penye dikebiliyor mu Penyer çünkü zormuş onu da öğrendik. Diker canım makine olduktan sonra ben faaleler çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Kız Umudum var yani. Hemen çıkışta ben kız <gülüyor> enstitüs, olgunlaşma enstitüsüne şeyimi veriyorum. Nasıl Ama... yapılıyor örgü şimdi bir Abi iki tane şişim var. İki tamam. Baştan başladım. Baştan başlıyorum. Yumağında bir duruyor. Yumağında duruyor. Şimdi bunu e, bir şişe düğüm şey atıyorum. Sağ atıyorsun. mı mu mesela? Ya hangisini istiyorsan ben genelde hani sağlık. Fark eder mi? Fark etmez. Hangisini istiyorsan. Yani iki şişin işi aynı mı? İki şişin aynı. Bir gibi. şiş devamlı bir şey yapıyor öbürü başka şey ha, mi yapıyor? Mesela şeyde sağ elini kullananlar sağ tarafı sol elini solaklar sol öyle mi acaba? Bak şöyle söyleyeyim. Sen e, sağlaksın değil mi? Tamam. Sol eline o muameleyi yapıyorsun. Onun bir dolama şekli var tamam mı? Şöyle bir sekizli bir oh. metodu var. Şu şekilde tutuyorsun tamam mı? Hepsini Sonra, şişe dolamıyorsun tek, ya. Yani. Parmaklardı devredin. Tabi, parmaklardı. Tek şişi aldın. Bunu buradan şişin dedi. ucunu şey yaparak düğümlerini atıyorsun. ...bir, Kaç ilmekten yapıyorsun mesela? Mesela 4 ilmek. 4 <gülüyor> ilmekten yap. İnci ama... kravat öreceksin kendini. Örgü kravat <gülüyor> tamam. yapacaksın tamam mı? 4 ilmekten geçirdin. Bir şişin üstünde 4 ilmek var. Öbür şişide artık eline hazır. Çünkü ipin ucu öbür, da geliyor. Öbür şiş boşta. Öbür şiş boşta. İpin ucu şeyde, aşağıda yumağa. Aşağıda yumağa, yumağa bağlı. Diyor. Bu şekilde alıyorsun. Sol tarafta ilmekli şiş, sağ tarafta boş şiş. Boş şiş. Sağ taraftakini artık bak şu, şu şekil, şu <gülüyor> şekil gösteriyor. Birinin bana şu şekilde bir şey anlatması <gülüyor> Bir, o şu şekilde fon duyduktan sonra ben artık boş veriyorum yani. Bak, Şu şekilde hani sonra anlamayacağım. Böyle şarf şeklinde aşağıdan <gülüyor> yukarı şu, doğru kulaklık kablonu yap bari ne olduğunu anlamıyorsun. Yani. İki, i̇ki parmağını birbirine değdiriyorsun. Bak, şöyleymiş gibi düşün bu şeyden. Tamam. bunu kıtır, kıtır ses gelecek birazdan. <gülüyor> bunu buradan evet. soktun. Nerede 8'i neredi şimdi onu? İşte 8, i 8 i bunlar ilmek haline geldi. Bak böyle böyle dolama bunu, yaptı parmağını. Do dolama yaptım ben sana. Parmağı çekiyor musun sonra? Parmak sen orada parmağın şiş mi? Bak, şiş ya onun parmağı. Bu ya yani parmak. Bu ben 2. level'a geçtim Ege ya. İlmekler evet. şeyin şişin bu, üstüne atıldı. Şu şekilde dedi ya ben orada. Bunun da kablosu kısa o yüzden. Şimdi... Kulaklık kablonla yapsana Fahircim. Bırak mikrofonu. Hı, tamam. Tamam. Oradan geçtin. Dur. açıldı. E Söküldü. Sen daha önce bir şey diktin mi Fahir? Biz Yok. boşuna mı dinliyoruz yoksa senin? bir yerde tıkanacak mı? Aman şunu şöyle bir dakika ama kabloları... Şişlerin kalın ana. şişe ince şişler lazım. Bunu geçirdikten sonra şu şekil tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> şu şekil şuradan geçirdin <gülüyor> tamam mı? Bunu bunun üstünden atıyorsun bunu buradan böyle çekiyorsun bunları artık bu tarafa sağdaki Aldın. şişin üstüne doğru almaya başlıyorsun. Tamam. Sonra aynı işlemi bu şişi buraya alıyorsun tekrar fıt fıt fıt ne oldu Aşağıda artık örgü kendini yavaş yavaş göstermeye, göstermeye başladı. başladı. Harika bir bu kravat kadar. oldu. Çok hızlı abi. geçti. Fahir Çok... yarın da bize boş süt kutularını nasıl değerlendirebileceğimizi? De ben derya baykalı olmak istiyorum bu radyonun ya. Olsa da ne güzel olur. Halıcılık, örgü. Deli bir tek... gibi bir şey olmak istiyorum böyle. Manyak şapkası nasıl yapılır onları anlatırsın bize. Böyle bir şey yaptık. Onu da etrafımızda dolayarak yapacağız. Evet el işi köşemizin sonuna geldiğimize göre anlıyoruz ki bugünkü modernsa motor modern sabahı. Motor sabahı. <gülüyor> Motor Meslek Lisesi programı Modern Sabahlar bitti. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında haftanın son iş gününün sabahında buluşacağız Modern Sabahlar'da. Motor Sabahlar. Kille veda ediyoruz. Perfect Symmetry radyonuzda. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Ay, ay. Günaydın. Günaydın.